Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar o cümleyi okuyalım. Gerçi bir belki bölümde okundu ama e, yeniden okuyalım. Ya Gavs, haremime girmek istersen ne mülke ne meleküte ne de cebeluta iltifat et. Şüphesiz ki mülk alimin, melekut, arifin, ceberut ve vakıfinin, vakıf olanın şeytanıdır. Kim bunlardan birine razı olursa o ilimde tar dolunmuşlardan olur. <gülüyor> Gerçekten de çok <gülüyor> büyük bir irfaniyet bu cümleler içerisinde bize sunulmakta. Ve bir ölçü olmakta aynı zamanda işte bu ölçüleri eğer dünyamızda tutturabilirsek aradaki şeylerden tehlikelerden kurtulmuş oluruz inşallah şimdi tekrar edelim şüphesiz ki mülk alimin şeytanıdır yani bu madde alemi mülk denilen bu mülk alemi <gülüyor> alimlerin şeytanıdır yalnız <gülüyor> burada şeytanıdır derken açık manada şeytanlık diye anladığımız kelimenin o ifadesiyle değil. Yani burada şeytandan kasıt meşguliyet edenidir. Yani meşgul edenidir. Bu meşgul ediyor ise zaten o da şeytaniyettir. Hayal ve vehimdir. Yani Şimdi bir alim mülk aleminde e, ilmini buraya göre almış, düzenlemiş olan kimselere alim denmekte. Yani İslam'ın zahirini öğrenen ve öğreten, fıkhi manada bilgiler üreten veya aktaran ayet ve hadisleri zahiri itibariyle belirten kimselere alim deniyor. Arif denmiyor da alim deniyor. İşte bu alimlerin bilgi sahası mülk alemi. Ondan bahsediyor. Yani madde bilgiler, maddi bilgiler yani işte abdest alırken şunlara riayet edeceğim. Namaz kılarken şunlara riayet edeceğim. Bunlar kötü manasında değil buradaki ifade. Ama abdest olma, namaz kılmanın manası bu kadar değil sadece. İşte parmak manasında kuru kalmayacak, tabanını şu gün kessen. Bunlar hepsi birer ilim. Ama mülk aleminin ilmi, yani madde bedenimizin madde aleminin bilgileri ilimleri. İşte kim ilim bu kadardır, bundan ötesi yoktur bunun zahiri mi olur, batını mı olur ilim budur işte hani var ya diyenlerimiz bunun batını neresi işte zahiri yani ilim zahir batında ayrılır mı ilim budur deyip kalınan yerde işte orada ne oldu <gülüyor> şüphesiz ki mülk alimin şeytanı oldu ve oradan tar edilmiş oldu şüphesiz ki mülk alimin şeytanıdır. Bunlara iltifat edilmemesi lazım. <gülüyor> yani ayet-i kerimelerin manalarına bakıldığı zaman zaten sadece zahiri üzere amel etmek bunun zahirinde kalmış yani mülkte kalınmış olmakta. Bu da alimin şeytanı olmakta. Yani meşgul edişsi olmakta. Melekût ise Arif'in şeytanı olmakta. Melekût yani esma ilahiye, esma mertebesinde kalındığı zaman burada <gülüyor> Arif diye buradan bahsediliyor. Bu <gülüyor> marifet mertebesiyle olan Arif'lik değil, <gülüyor> alimliğin biraz daha üstü biraz daha ileri mertebesi. Kim ki burada kalmışsa yani melekut ilminde esva ilminde kalmışsa bu da ona perde olur. Ceberut da vakıfinin perdesi olmakta. Ceberut bilindiği gibi sıfat mertebesi. Eğer efal mertebesinde kalırsak esma mertebesinde kalırsak sıfat mertebesinde kalırsak bu mertebelerin hepsi bizlere perde olmuş olur ancak buralardan geçmeden de zat mertebesine çıkmak mümkün olmaz veya ulaşmak mümkün olmaz onun için e, buralardan geçip buralarda kalmamak şartıyla buralardan geçmek lazımdır vakıfin vakıf olanın şeytanıdır kim bunlardan birine razı olursa o indimde tar dolmuşlardan olur. Yani uzaklaştırılmışlardan olur. Şimdi tarzedilmişlik derken biz atılmış, itilmiş, uzaklaştırılmış kendi bünyesinden uzağa atılmış gibi zannediyoruz. Taredilmişliği. Halbuki <gülüyor> tar eee zuhura çıkartılmışlık manasında yani batından tard edildi yani bir tazik edildi ve o dışarıya çıktı görünüme geldi manasında yani beşeri manada anladığımız kovulmuş hani kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım sözü var ya oraya göre o şekilde o, o şekilde e, kovulmuş şeklinde halbuki o zuhura çıkartılmış manasında hakikat ve marifet mertebesi itibariyle zuhura çıkartılmış. Ki o da akıl, yani tart diye belirtiliyor. Eğer şeriat mertebesi itibariyle zuhura çıkartılmış olarak bu kelime e, terennim edilmiş olsa, söylenmiş tercüme edilmiş olsa oradaki ikilik daha şeriat mertebesine tekliğe dönüşeceğinden oradaki kişi bunu anlayamaz. Yani o yani alimin mülk aleminde olan alimin e, anlayışı bunu anlayamaz, duyar ki anlayamaz, şüphede kalır orada ikilik olduğu için atılmış diye, tard edilmiş diye belirtilir <gülüyor> ki burada gerçek manada tard edilmiş zuhura çıkartılmışlıktır Cenab-ı Hakk'ın <gülüyor> Adem Aleyhisselam kıssasında bildirmiş olduğu bu hususiyetler sadece esma aleminde kalmış Dışarıya çıkartılmamış olsaydı kimin bunlardan ne haberi olacaktı? Ve biz nereden bu bilgileri alacaktık ve kendimiz de bunu nasıl tedbik edecek görüntüye gelmediği için? işte şeytan denen, iblisin, adem denen o, o zuhur halifenin, melekler denen Allah'ın kuvvetlerinin kuvvetlerinin hususiyetlerinin dünyaya indirilmişleri, onların hepsinin tard edilmişliğidir. Allah'ın huzurundan tahret yani uzaklaştırılmışı demektir. Uzaklaştırılmıştır demekle kelimeyi yine yanlış anlıyoruz. Yani Allah'ın varlığından uzak atıldı, itildi gibi zannediyoruz. Uzaklaştırılmış demek tecelli ilahiyenin en sonuna gelindi demek. Gerçi Allah'ın tecellisinin sonu yok. Ama dünya sistemi Muhammed Adem Aleyhisselam'ın sistemi içerisinde en uzak noktaya gönderilmiş mesil Aksa hükmünde oraya gönderilmiştir manasına. Ama en uzağı da olsa en yakını da olsa bu mülk Allah'ın mülkü olduğundan yine Allah'ın mülkü içerisinde olduğundan bunun içerisinde uzaktan yakından söz etmek zaten mümkün olmaz. Neden? Çünkü varlık tek varlık, bir varlık. Bu dünya içerisinde biz ne kadar uzağa gidersek gidelim yine dünya içerisindeyiz. Ama tabii zaman ve mesafe olarak e, İstanbul'a, İzmit daha yakın, Ankara daha uzak, ayrı. Ama yine bu Türkiye'nin içerisinde. E, böyle olunca yani yine bir bütün Türkiye ismiyle yine bir bütün İnsan diye yine bir bütün Allah diye yine bir bütün İşte bunun ayrılık ifadesi Tard olarak Uzaklaştırılmış olarak Belirtilmekte Aksi halde ne, ne, nasıl ifade edilecek Genele bu ifade Melekut arifin ceberud vakıfin Vakıf olan şeytanıdır Kim bunlardan birine razı olursa O indimde tar olunmuşlardan olur Yani bunlardan birine razı olmak demek yani kim alimlik hükmüyle kalırsa sadece bak şimdi kim tarikat mertebesi üzere kalırsa kim sıfat mertebesi üzere kalırsa hakka ulaşamadığı için bunlar talip edilmiştir Evet, gerçek manada irfan ehlinden değerlidir. <gülüyor> Efal mertebesinden doğrudan Hak'ka yol bağlantısı mümkün değil. Gerçi bağlantısı var, içinden var, özünden var ama bunu anlaması mümkün değil. Tarikat mertebesinde Allah'a bağlanma bir şeysi yok. İçinden var ama dışından arada meratip var çünkü. Sıfat mertebesinde Hak'ka bağlanmak mümkün değil. Zat mertebesinde ulaşınca ancak Hak'la Hak yani batını ile batın zahiri ile zahir olmuş olmakta. İşte arada zat mertebesi boşluğu olduğu için sıfat mertebesine kadar gelmiş olsa bile bir kimse Allah'a ulaşamadığı için gene mürtettir. Uzak kalmıştır. Yani burada ifade edilen anladığınız kadarıyla bunlar olmakta. Tabii ki bu kelimelerle sadece bunlar La ifade edilecek şeyler değil. Bunlar Allah ilmi. E, herkes kendine göre alır. Buradan bambaşka yerlere <gülüyor> gider. Bizim yaptığımız da bu yönlerden bir tanesi. Ve dedi ki, Yağaz mücahede mücahede müşahede denizlerinden bir denizdir. Ve balıklar e, vakıflardır. Müşahede denizine girmeyi irade edene mücahede gerekir. Zira mücahede müşahedenin tohumudur kadar güzel aslında. Yani, Yağal, mücadele, müşahede deniz, e, denizlerinden bir denizdir. Mücadele, bilindiği gibi cehet etmek, cehet etmek yani gerçek manada mücadele etmek ama samimi olarak nefsi için değil hak için mücadele etmek bunun isminde cihat deniyor ya mücahede cihat deniyor Efendimizin yani İslam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi cihat ehli olmak ama elimize alacağız da Allah Allah küf var önümüze gelelim kafasını keseceğiz demek değil mücahede. Evvela kendi nefsimizle mücahede mücadele etmemiz bize en büyük faydayı sağlayacaktır. Sonra gerektiğinde dışarıyla da mücadele ederiz. İşte bu mücadele olmadan müşahede denizlerine girilmez. Bu mücadele, müşahede denizlerinden bir denizdir. Yani biz mücadele ettiğimiz bölge nerede bu bölgenin? mücadeessini yapıyorsak o mücadee bize müşahedeyi açıyor o bölgedeki müşahedeyi açıyor ve o müşahede neticesinde de bizim idrakimiz şuhudumuz şahadetimiz açılıyor hangi bölgede çalışıyoruz işte o bölgenin denizi mücaeddir o bölgeyi bize mücadeede açmıştır ve balıklar Vakıflardır yani o denize dalan açılmış, mücahede suretiyle açılmış olan o saha deniz. E, kim oraya girmişse işte o balıklar vakıf olanlardır. Vukuf ehli o balık olmuştur. Aslında biz balıktan başka bir şey değiliz. E, neden? İnsan işiniz ama atmosfer hava tabakası içinde. E, hava da bir buhar. Buhar da su olduğundan zaten bak dünya denizinde hava denizinde yüzmekteyiz ama dikey yüzmekteyiz balıklar gibi yatay değil yoğun olmadığı için işte kim ki sahibi <gülüyor> sahibiyse ve bu atmosfer denizinin vakıfları olmakta burada bile böyle olmakta müşahede denizine girmeyi irade edene mücahede gerekir kim ki şuhud ehli şahit şehadet ehli olmak istiyorsa mücahede iyi irade edecek ve müşahede denizine girmeyi irade edene mücahede gerekecektir. Zira mücahede müşahedenin tohumudur. ne kadar güzel. Mücahede cehd etmek, çalışmak yani müşahedenin tohumudur. Neticede o müşahedeye ektiğimiz hangi ekini ekmişsek o mücahede de hangi müşahede sahası üzerinde cehd etmişsek, çalışmışsan o mevzuda onun tohumu atılmış ve o yeryüzüne çıkmış olacaktır Yağaz kim mücadeleyi ihtiyar ederse ona müşahadem olur istese de istemese de Yağaz kim mücahedeyi ihtiyar ederse yani cehd etmeyi yok gördüm kim mücadeleyi ihtiyar ederse yani cedelleşmeyi e, e, gayret etme ihtiyar ederse sonra müşahedem olur istese de istemese de yani bir kimse hak yolunda mücahede ediyorsa cehd ediyorsa işte yaptığımız bu çalışmalar bir bakıma hep mücahede hükmünde cehd etme. Etme hükmünde kimlerimiz bak İstanbul'un diye çok yerlerinden geliyoruz buraya. Var yok veya zar zor sağlığımız var işte sıkıntılı şu bu falan var. Hep bunlar bir mücadele neticesinde ancak oluyor. Herkes kendi rahatını düşünse gitse şimdi evinde yatmış olsa bu saatte. Değil mi gazete okusa film seyretse seyredebilir işte buraya gelmek bile bir mücahede ama bu mücahede sonunda o oluşulan irfaniyet ile müşahede olmakta müşahede açılmakta işte mücahede olmayınca bu müşahede olamıyor mücadeleyi kim severse ihtiyar eder sonra müşahadem olur istese de istemese de bu olur yani onlar ama istememiş olan zaten buraya gelmez veya bu tür yerlere gitmez. İstediği içindir ki bunlar olmakta. Ve devam ediyor. Ya Gavs kim mücahededen mahrum ise ona müşahedeye yol yoktur. Yani kim kendi varlığında bu mücahedeyi istemezse terk ederse ona müşahede yolu açılmaz. Ne olur? Şer'i Müslüman olur? Namazını kılar, adresini alır, yapar hepsini ama şeriat ehli olur. Yani ikilik ehli olur. Zatına yol bulamaz. İşte mülk onun şeytanı olmuş olur. Yaptığı bu ibadetler, yani Allah etmesin ama hakikati itibariyle onun hayali benlik onda oluşturduğundan nefsine yaramış olur. Geç onu ahirette cennete koyabilir. O ayrı konu. Ama cennete girmek ehlullah olmak demek değil. Tabi ki. Yagavs taliplere benim kendilerine lazım olduğu gibi mücadele lazımdır. Yagavs ya taliplere yani hak taliplerine benim kendilerine lazım olduğum gibi nasıl ben o taliplere lazımsam mücahede de onlara lazımdır. Yani cahit etmeleri, çalışmaları da ona lazımdır. Laz mücahedesiz bir şey olmaz. Yağaz, kullarımın efleri ve sevgilisi onlardır ki evladı ve anası, babası olup da kalbi onlardan faridir. Eğer ana babası ölse hiç hüzün duymaz. Evladı ölse gerek ederlenmez. Kulun bu mertebeye ve menzile eriştiğinde benim indimde ana babasız ve evlatsız ve lem yekun leo kuffan ehat olur. Kim ana baba muhabbetinden ve evlat muhabbetinden fena tutmazsa vahdaniyet ve ferdaniyet lezzetini almaz. Şimdi burada bir hayli <gülüyor> iddialı sözler var. Ama bunların hepsi doğru ancak ne şekilde doğru onları da bilmemiz <gülüyor> gerekiyor. Eğer bunu böyle mutlak manada alırsak bu, bu şekilde o zaman çevremize bakışımızda değişiklikler olur. Bu da biraz hatalı olur, yanlış olur. Ancak bu söz yanlış mıdır? Değil. Bu sözler de doğrudur. Ama doğru sözü doğru taddik etme doğruluğunu bulmamız lazım. Genellikle. Küçük aklımızla, aklımıza göre doğru bulduğumuz o sözü tatbik etmemize zarar verebilir. Tekrar edelim ona. Ya Gavs, kullarımın efteli, sevgilisi onlardır. Yani en efteli, en üstün olanları, faydalı olanları ve sevgili olanlar onlardır ki evladı anası babası olup da kalbi onlardan faridir. Şimdi e, hayatta olanların hepimizin bak onlar belki evladı ve anası babası olup da kalbi onlardan faridir. Yani <gülüyor> üç nesilden bahsediyor. Evlatlar bizden sonrakiler, anne babamız da bizden evvelkiler ve biz azırda yaşamak üç nesilden bahsediyor. Evladı anası ve babası olup da yani evlatlarımız var, ana babamız var tabi. Bugün olmayabilir birçoklarımızın analarımız babalarımız şu anda ama vardı bir zamanlar. E onlar gitti diye muhabbetleri gitti mi Bizler Gitmedi. E annemizdir, babamızdır, büyüğümüzdür, dedemizdir, hormatlarımız, saygılarımız muhabbetleri gene var. Şimdi burada anası babası olup da kalbi onlardan fari olacaktır. Şimdi bu ana ve babayı evladı Hakkın dışında ayrı varlıklar olarak görmesi bir suçtur. Bak, i̇şte bunlardan fari olması lazımdır. Ama evlat, ana, baba hakkın zuhurlarından başka bir şey değildir. Allah'ın bize verdiği bunların hepsi nimetleridir deyip de onlara bakmamız, muhabbetimiz bu hükmün içinde değil. Ve bu hükmüne zarar vermez kendinizi yani onları ayrı varlık olarak görüp sahipleniyorsak eğer bize zarar var. İşte bundan fari olun. Yani onları ayrı beşer varlıklar olarak görmeyi üzerinizden atın. Diyor. Aslı üzere görmeye bakın. Bu yolu açıyor bize. Eğer ana babası ölse hiç hüzün duymaz. E zaten o ana babasını öldürmüştür. Vaktiyle. Neden? Beşeriyetleri itibariyle onların kendine ait bir varlıkları yok. Orada hakkın bir zuhuru vardır. Sebebi vücudu biz. Yani onlar bizim geliş sebebi vücudumuz diye. Hakkın bir ismi olarak onları gördüğün zaman e, beşeriyetlerinden zaten fari Onları öldürmüştür. E o şekilde onların ölümüne üzülmek. de neden? Çünkü gerçek anne baba da Hakk'ın zuhurunu müşahede eder, onlara bir başka hayat vermiş olur, başka bir veçhe döndürmüş olur. Beşeri hallerini bu şekilde öldürmüş olur. Ya bunların ölümüne de üzülünmez tabii. Yani bu tür ölüme üzülünmez. Yani düşüncedeki ölüme üzünülmez. Onu diyorum. Çizik anne babanın hakkın biraz zuhurları olduğu düşünüldüğünde orada bu sorun zaten kalmaz ortada. Nefsi manada ana babanın <gülüyor> ölmesi ne hüzün duymazlar. Evladı ölse gerek ederlenmez. Yani evladının <gülüyor> kendine ait bir varlık olmadığını, hakkın bir zuhur olduğunu idrak ettiğinde kendine mal etti evladı ölmüş olmakta var. E buna da üzülmez sevinir. Neden? Çünkü yerine gelen hakkın zuhurudur. Aslı gelmiştir yerine. Üzülünür evet. mü bunu? Kulun bu mertebeye ve menzile eriştiğinde, kulum bu mertebeye menzile eriştiğinde benim indimde anasız, babasız, evlatsız kalır. Yani beşeri manada anası babası zaten yoktur. O şekilde. Hakikatine erdi. Yok oldu. Yani anasız babasız kaldı tabi. Ama anasız babası evladı yok mu? Var, e var ama hakkın zuluru olarak var. Yani ondan da zaten sorun olmadı. Bu da sorun teşkil etmiyor. <gülüyor> Lem yekün lehu kühre nahat olur. Lem yekün onlar olmadı zaten. Lehu kühre nahat yani Allah'ın varlığında onlara benzeyen hiçbir şey yoktur. Ona benzeyen hiçbir şey yoktur olur. Kim ana baba muhabbetinden ve evlat muhabbetinden fena katmazsa vahdaniyet ve ferdaniyet lezzetini de alamaz. Neden? Çünkü ondan şirk. Muhabbet olduğu için perde olmuş olur. Ama ne? Beşeriyetleri itibariyle muhabbetleri varsa ondan perde olur. Ama orada hakkı muhabbet ediyorsa, hakka muhabbet ediyorsa zaten ferdi vahit olmuştur yani tek ferdi olmuştur ve o hakikatin lezzetini, huşusunu alır, muhabbetini alır. Ya Gavs, bana nazar etmek istiyorsan bir mahalde gayrimdan, gayrimdan sakr kalbi ihtiyar et. Bana nazar etmek istiyorsan yani beni müşahede etmek istiyorsan, beni görmek istiyorsan herhangi bir mahalde gayrımdan kalbini fakra ihtiyar et. <gülüyor> yani baktığın yerde benden gayrısını görme. Ve bu fakr içinde ol. Yani onlara benlik kimlik verme ayrı olarak işte ağaç gördüm ben bu ağaçtır taş gördüm taştır şunu gördüm bunu gördüm hakkın dışında bir kimlik verme onlara ve bana ait olduğunu bil böyle ihtiyar et sordum ilmin ilmi nedir dedi ki yaz avsu azam ilmin ilmi ilimden cehildir hani yukarıda dediye mülk alimin melekut Arif'in Ceberut vakfının şeytanıdır İşte ilmin ilmi ilimden Cehildir Biz bu ilimleri Kendimize mal edersek Beşeriyetimizin sahip olduğu Bilgiler olarak sahiplenirsek, Biz cahil değil Hayali alimlerden Oluruz Buradaki cahilden Kasıt <gülüyor> o zaluman cehula hütmünde olan bir cehilden bahsetmekte ama kelimeler birbirine benzediği için veya birçok mana aynı kelime içerisinde ifade edildiği için ve kelimeler de genelde zahiri manada meşhur oldukları için cehil dendiği zaman biz yani onu mutlak manada, beşeri manada cehalet zannediyoruz işte ilmin ilmi ilimden cehildir dediği kendine ait bilgilerinin sana ait kendine ait hiçbir şeyin olmadığını anlaman ilmin ilmin ilmi ilimden cehildir. Yani ilmin gerçek manada oluşması için beşeri ilminden cahil olman gerekir. Yani beşeri ilmini unutman gerekir. Şimdi Cenab-ı Hak emanetini yerlere göklere teklif etti. Arza, bütün varlıklara teklif etti. Onlar kabul etmediler ancak insan kabul etti çünkü o zalim cahildi eğer buna biz <gülüyor> bu ayet gelmeye kerimeye şer'i, beşeri manada zalim ve cahil anlayışıyla bakarsak e burada bir terslik var yani Cenab-ı Hak ya ters söylüyor veya zalim ve cahilin ifadesi şeriat mertebesinde yanlış söyleniyor isimden biri çünkü <gülüyor> Cenab-ı Hak alimlerin alimi bilginlerin bilgini her şeyin sahibi olduğuna göre emanetini zalim ve cahile nasıl verir? Hem de emanetlerin en büyük zat zuhur emaneti Kur'an emaneti hilafet emaneti peygamberlik emaneti e zalim ve cahile nasıl verilir? Yani şer'i manada zalim ve cahil olarak bilinen o manadaki varlığa nasıl verilir? Eğer veriliyorsa o zaman Cenab-ı Hak acaba haşa yani e, Said ve Şaki'yi ayıramıyor mu birbirinden çıkar ortaya. Dese ki Said'lere ben yükledim açık olarak anlaşılacak. Ama hem zalim hem cahile yükledim diyor. İşte zahir manası ile bu ayet baktığımız zaman bunun çözümü mümkün değil. Ama bu <gülüyor> e, Mealleri açtığımız zaman zalime ve cahile emanetini yükledi diye geçiyor o kadar. E neden? Tefekkürü yok ki. Zaten tefekkür diye bir şey yok. Olsa da e, oraya koyacak onun iradesi yok. Neden? Nakil dini yapıyor çünkü. Eski tefsirlere bakıyor. Orada yazılanlar öyle diye. İşte birkaç tanesine bakıyor. Hepsinde aynı şey, benzer şeyler yazıyor diye. O doğruya oraya cahile yükledi diyor. Ama teşekkür el düşünen bir kimse orayı okuduğu zaman o, onu bir türlü oturtamıyor yerine. Cenab-ı Hak nasıl zalim ve cahile en değerli şeyini verir? Sizin elinizde <gülüyor> on bin dolar olsa e, içki içen hırsız, vursuz, zalim, cahil birisine teslim eder misiniz o parayı? Bırak on bin lirayı bin dolar teslim etmesin. <gülüyor> e, Cenab-ı Hak nasıl teslim ediyor böyle birisine? Cenab-ı bu böyle bir noksanlık e, atfedemeyeceğimize göre o zaman noksanlık bizim idrakimizde olacak olduğunu bilip oradaki hakikati bizim araştırmamız gerekiyor. Acaba Cenab-ı Hakk'ın e, ezelde murad ettiği cahil diye kelimesinin manasını, zalim diye belirtilen ifadenin kelimesinin manasını. Bunlar birçok yerlerde konuşuldu, yazıldı ama. Geri geldiği zaman şu cehilden bahsedelim. Buradaki cehil bakın kişinin kendine cahil olması. Kendinin cahil olması. Yani ne demek? Kendine ait, beşeriyetine ait, kendi varlığına ait hiçbir şeyin olmadığını kendinin hakkı varlığından başka bir şey olmadığını idrak edip, eski nefsaniyetinin kendine meşhul kalması. Neydim ben ya eskiden? Vardı böyle birisi ama, kendi nefsinin cahili olması. Ama hakla arif olması. İşte Cenab-ı bu cehil olana yükledi emanetini yoksa dışarıda bizim beşeri manada e, anlaşılıyor o kelimenin ifadesi olan <gülüyor> cahillik zulüm, karanlık zulmet, kötülük işkence yapan kimse manasına değil kendi nefsinin cahili oldu yani geçmişinden kendisine verilen, giydirilen o beşer elbisesini çıkardı attı üstünden o giydi o hillet de tamamen istila etti bütün varlığını o zaman bulamıyor ki Mehmet ya bu Ahmet Mehmet. nerede bu Mehmet ya vardı bir zamanlar yaşadı işte geldi gitti askere gitti falan ama nerede bu bu Mehmet nerede Ahmet nerede şimdi Bak, kendinin cahili oldu bilmem öyle zamanlarınız olur mu zaman zaman böyle bir hadise olur kişide. ya bir bulsam şunu <gülüyor> Bak onu orada ne yapacağım bir bulsam onu ama yok bulamazsın ki Bitmiş artık o. Hani Ehlullah'tan birisi hakkında bir şey derler. Bir meşhur bir Ehlullah birisi varmış. Birisi de duymuş onun sözünü. Uzak yerlerden gelip işte ah, Hacı Osman Efendi nerede oturuyor <gülüyor> diye işte meşhur bir Hacı Osman Efendi varmış diye birisi aramaya çıkmış ya i̇şte falan şehirde falan yerde oturuyor diye yaklaşmış diye yavaş adresini. İşte bulunduğu yere gelince Hacı Osman Efendi'yi arıyorum nerede falan demişler ki şu kapıda şu yerde oturuyor yani şu binanın şu katında oturuyor. Şimdi gitmiş o da bulmuş kapıyı <gülüyor> kim o demiş? Ya Hacı Osman efendiyi arıyorum. Burada mı? Kardeşim ben de onu arıyorum ama kaybettim bulamıyorum. <gülüyor> olarak doğru, sonra ama Osman efendi, Osman efendiyi arıyor nerede bak. Osman'ın cahili olmuş. Yani geçmiş o hal isminden. İşte <gülüyor> burada bak. İlmin ilmi ilimden cehil o C. Osman Efendi zamanındaki bütün ilmini de her şeyini de bırakmış zaten, unutmuş. İşte o bölümlerden cehil olan bak, ilmin ilmi nedir? Dendi zaman ilmin ilmi eski ilminden cehil, yeni ilmiyle de irade sahibi olmaktır. Yeniden kendini bulmaktır diye geliyor cevap. Devam edelim. Yağ alsın. Kalbi mücahideye, kalbi mücahideye eğilen kula, ne mutlu. Vay haline o kulun ki kalbi şehvata meyleder. Davs dedi: "Rabbomu gördüm ve Miraç'tan sordum. O buyurdu ki: Miraç benden gayri her şeyden uruçtur. Miraç'ın de nazarının gayrına kaymaması ve isyan etmemesidir." Evet tekrar yukarı geçelim. Ya da kalbi mücahideye meyleden kula ne mutlu. Yani kalbi gönlünden, özünden, hakikatinden mücadele etmek istiyor. Yani hak yolunda yürümek istiyor. Hak yolunda seyretmek, eee zaman kazanmak istiyor. Görmek, ilerlemek, yol almak istiyor ki ona ne mutlu. Neden? Çünkü bir bakma, Cenab-ı Hak onu içinden o oh, oh, tarafa doğru yönlendirmiş oluyor. İteklemiş oluyor. Hani e, zaman zaman her birerlerimizin yaşadığımız yaşanan hallerdir belki. Bilmiyorum da ama genelde öyle olmakta. İşte hadi biraz ders yapayım. Hadi biraz zikir yapayım, Hadi biraz kitap okuyayım. E, hadi şurada bir parça şey var. Şunu da seyredeyim. Onu da yapayım. Derken bak o mücahede ile gaflet arasında Kişi biraz gider gelir. İşte o arada mücadeleye dayanasa, mücadele ederse ona ne mutlu? Çünkü orada kazanacağı yarım saat, bir saat, 45 dakika çok büyük bir değer o günün içerisinde. Yani onu hakka ayırdığı için kendisinde çok büyük bir değer meydana gelir. O anda belki kişi fark etmez bunu ama kendi ruhaniyet hakikatine ithal edildiğinden yani intikal edildiğinden ruhaniyet hayatı daha güçlenmiş olur. Vay haline o kulun ki kalbi şehevata meyleder. Yani dünyaya meyleder. İşte gideyim gezeyim yeyeyim, dolaşayım işte söyle böyle edeyim diye nefsi şekilde e, dünya arzusuna meyleder onun vay halini diyor. Dost dedi <gülüyor> yani Gals-i dedi ki Rabb'ımı gördüm ve Miraç'tan sordum. Hani yukarıda da dedi ya Rabb'im Teala'yı gördüm ve sordum. Burada da Miraç'tan sordum. Miraç nedir? diye Miraç'tan sordum. O buyurdu ki Miraç benden gayri her şeyden uruçtur. Yani <gülüyor> bakın Miraç'ın ifadesi ne kadar güzel. Miraç dendiği zaman biz <gülüyor> Hemen bura atlayacağız. Refrefe bineceğiz. Aşağı gökyüzüne çıkacağız zannediyoruz. Neden? Ee, şehadet aleminde yani alemin mülkte e, bildirilen e, şeyler içerisinde e, tasvirler, sahneler içerisinde öyle zannediyoruz. Halbuki burada bahsedilen Miraç ki Miraç'ın hakikati benden gayri her şeyden ruhuştur. Tevhid ehli oturduğu yerde de mirac eder. Zaten <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kısa sürede e, bir yerlere gitmiş değil aslında. Çünkü neden? Döndüğü zaman daha yatağı sıcaksı diyor. Ki sabahları biliyorsunuz bir oralarda serin olur hava. Biraz soğukça olur sabah ayasında. E, o kadar... <gülüyor> daha sıcak olduğuna göre demek ki oradan çok ayrılmadı veya hiç bile ayrılmadı Miraç <gülüyor> yani Esra diğerleri <gülüyor> oraya gelince kadar İsr manasına Beni İsrail İsrail yolculuğu isir, yolculuk. Esra ise bakın arada bir <gülüyor> uzatma işareti Elif Hemze gibi şey var uzatma işareti var esra diyor. Yani isirden esraya dönüşüyor. Esra e, ise yani isir dünya üzerinde hakka doğru gidiş yani Sırat-ı esra ise miraç yükseliş yani şakoli yükseliş aradaki fark o. Ki o da e, Müslümanlara ait. Isir e, seviye Museviyet, seviyet mertebesi itibariyle İsir, Esra, Muhammediyet mertebesi itibariyle Hakkın sıhhatına uruç İşte benden gayri her şeyden uzaklaşmaktır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hani deniyor ya hangi toprağa ektim de e, Yeryüzü onu sana misliyle çıkartmadı Vermedi yani hangi tohumu toprağa ektin de o toprak sana misliyle vermedi insan tohumunu yere ekersen o vermez mi diyor nebatını bitirmez mi yani işte her birerlerimiz biz bir çekirdek hükmündeyiz burada bir e, aynı zamanda e, yumurta hükmündeyiz her yumurtadan bir civciv çıkıyor yani bir hayat çıkıyor işte bizde de nefsi hayatımızdan o civciv yumurtasını, hayal ve vehim yumurtasını kırdığımızda, ipek böceğinin şeyini yaptığımızda, yani kozasını deldiğimizde, e, kendimiz kendimizden doğmuş oluyoruz, zuhura çıkmış oluyoruz. İşte, hakikat-i Muhammediye tohumu olan Hz. Muhammed o anda alemlerin gönül alemine ekildi ve çok kısa sürede açılımını gördü Peygamber Efendimiz. Yani hakikat Muhammediye'nin tamamını müşahede etti o akşam. Bir yere gittiği yok. Nereye gidecek ki zaten? Veya o kadar uzun alemlere nasıl gidecek gelecek ki o kısa süre içerisinde? Kendi varlığında bakın o hakikat muhammediyet tohumu açıldı. Çok kısa bir süre içerisinde ilmi ve nazari olarak, fiili olarak diye fiili olarak oldu zaten. Bütün bu alemde hakikat-ı fiili olarak zuhurda. Ama birey, beşeri, beşer yönüyle diyelim, hakikat Muhammediye'nin o müthiş, tohum o çekirdek haşa yanlış anlaşılmasın yani basit bir çekirdek diye alemlerin tohumu o çekirdeği yani ana malzemesi bütün haşmetiyle birlikte onu müşahede etti kim etti? Hz. Muhammed ismiyle hakikat-i Muhammediye'yi müşahede etti miraç gelişinde ve onun aklı işte eee Hani biz aklımızı yüzde sekiz, yüzde yedi olarak kullanıyoruz ya Yüzde yüz o aklı kullandı Onun için her birerlerimize o genişlikte akıl verildi biz Sonra diyebiliriz işte onun aklı yüzde yüz de bizdeki yüzde sekiz çalışıyor E biz göremeyiz Bu sözü söyletmemesi için Cenab-ı Hak bütün bireylere o yüzde yüz aklı veriyor O kapasiteyi veriyor Yani ufkumuz açık bizim de O aklı geliştirebiliriz işte <gülüyor> mücahedeye meyleden kulağını. Yani Vay haline o kalbi şevvatı meyleden. Rabbumu gördüm ve Miraç'tan sordum. O buyurdu ki Miraç benden gayri her şeyden uruştur. <gülüyor> ne oldu? Kendi varlığında, alemde kendinden başka bir şey görmedi. Kendinde onda haktan başka bir şey olmadığını müşahede ettiğinde bak benden gayri her şeyden uruştur. Orada her şeyini zaten bitirmiş oldu. Yani nefsine kendine ayrı gayri olan her şeyden uzaklaşmış oldu. Miracın kemali de nazarının gayriye kaymaması da isyan etmemesidir. Yani bu şekilde bütün varlıkta hakkın varlığını idrak ettikten sonra tekrar Aa şu varlıktı, bu varlıktı, bu mahluktu dediğimiz zaman nazarımız zaten gayrısına kaymış olmak. Yani belirli bir irfaniyet Seyrine, devresine ulaştığımızda, yerine ulaştığımızda, ondan sonra tekrar vay Ali yaptı, vay Veli yaptı, vay Hüseyin etti, yok işte şu etti, bu etti dediğimiz zaman hop benden, yani ondan gayrına yine nazarımız düşmüş olmakta. Ve isyan etmemesidir. Bunları böyle gördük, işte neden oldu şu, şunu yaptı, bu bunu yaptı gibi dedikoduya girmeden isyan etmemesidir evet son <gülüyor> satırı da alalım yine vaktimizde olmak üzere miracı olmayanın namazı yoktur benim indimde o namazdan mahrumdur şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır diye bakın miracı olurdu olabilirdi demiyor dikkatli kılarsa onun miracı olur gibi değil kesin olarak miracıdır diyor namaz müminin miracıdır e peki hangimizin namaz miracı oldu eh, olanın oldu olmayanın olmadı neyse ama her kılınan namaz miraç namazı hükmünde olmakla birlikte ama fiilinde değil yani hükmünde ama namaz fiili miraç fiilinde değil e, hepimiz açık olarak bakalım durduk Allah'a hakikaten o geldi aklımıza bu geldi aklımıza şu geldi bu gitti ama ne gelirse gelsin Bakın şurası da bir gerçek O namaz kılınsın Aklımıza ne gelirse gelsin Zaten bir ömür boyu kılacağımız Bütün namazlarımızın toplamı Bir bakıma tek rekat namaz Bir bakıma iki rekat namaz İki rekat namazdan da Neticede tek rekat namaza dönüşmek Diğerleri bunun antrenmanı Hepsi tecrübeleri Tekrarı Cenab-ı Hak günde beş, namazı, beş vakit namazı Farz etmiş işte bir gün gelir şunların bunların içerisinden güzel bir namaz çıkar veya e, bunların tecrübeleriyle yavaş, yavaş yavaş yavaş o hakiki namaza yönelinmiş olur. Ama bütün kıldığımız, bütün namazlarımızın toplamı bir bakıma iki rekat namaz. Bütün aldığımız abdestler aslında bir abdest tüklüğünde. O zaman bir insan, her namaz abdestle kılıyoruz her aldığımız namazda yani bütün gün abdestli hükmündeyiz bir bakıma arada boşsak bile ee, ne zaman işte başladığımızdan bulu çağından beri öldüğümüz güne kadar e, kıldığımız namaz ehli isek bütün ömrümüz abdestli geçmiş hükmünde arada biraz küçük küçük boşluklar kalsa da o küçük boşluklar arkadan gelen cereyanla kapatılmış oluyor zaten yani Cenab-ı Hak lütfundan onları, aradaki boşlukları kapatıyor bir. Bütün namazların bize götüreceği yer bir reketi fenafillah, bir reketi Bakın Ve beş vakit namaz kıldığımızda bir ömür boyu hiç namazı bırakmamışız gibi, selatu daimun gibi namazımız olmuş oluyor. Ve bunun özü de zaten iki rekat namaz oldu ondan yani bizim arada geçen bazı gafletli kıldığımız namazları sakın bana atmayın. Ha, orada mümkün olan fiilin yapılması, o vakitte Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunulması. Tabii ki insan her an en kemalli şekilde olamaz. Her zaman aşklı, muhabbetli olamaz. Ama bir gün geri çok muhabbetli olur, bir gün geri orta olur, bir gün irfaniyet, bir gün irfaniyetsiz olur. Günün tesirleri altında kalır insan, olur. <gülüyor> Ama orada mühim olan namazın ikame edilmesi. Heh. Yani sihirin yapılması. İşte bütün bunların hepsinin toplamının ortamı veriliyor. Bir namaza bakıp da hüküm verilmiyor. O halde biri işte fenafillah, biri bakabille iki rekat namaz, bir abdestle iki rekat namaz kılmış oluyoruz bütün <gülüyor> İşte e, miracı olmayanın namazı yoktur. Eğer ilfaniyet hükmüyle bunları izrak etmişsek, hakkın huzuruna gitmiş de, Orada kendimizi müşahede etmiş isek, hakkın huzuruna gitmişlerken yine göklere çıkma manasında değil, hak her yerde var. Biz idrak ettiğimizde hakkın huzurunda olmuş olmaktayız. Bu bile yanlış bir anlatım ama mertebe itibariyle hak bizim varlığımızda ki biz hakkın huzuruna nasıl gideceğiz? Hakla beraberiz zaten huzur nerede? Hepsi huzur zaten. <gülüyor> Huzursuz bir yer olacak ki huzuru bulalım diye oraya gidelim. Zaten huzurdayız, huzurun içindeyiz. Yeter ki bunu anlayabilelim. İşte miracı olmayanın namazı yoktur dediği bir irfani manada namazı yoktur. Bakın onu ayırmamız gerekiyor. Yoksa fiziki manada herkesin namazı vardır. Fiziki manada kılındı, kılınan namazın karşılığı ahirette fiziki cennet olacak, nefsi cennet olacak. İlahi manada kılınan namazın karşılığı da hakkın reçil olacak. Sarmaşık gibi, aşk gibi sarmalın içinde olacak. Zaten içindeyiz. Burada bunu idrak eden orada da onu yaşamış olacak. İşte kimde bu hakikatler yoksa benim indimde o namazdan mahrumdur. Yani marifet mertebesi itibariyle kılınan namazdan mahrumdur. Yoksa fiziki şeriat mertebesindeki namazdan mahrumdur değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın istediği marifet mertebesinde yani kendi mutlak huzurunda, hayali yukarıdaki Allah'ın huzurunda değil. Kendi varlığının içinde mevcut olan bir anlayışla namazın kılınmasıdır İşte bu şekilde namaz kılmayan namazın hakikatinden mahrumdur demek isteniyor yani namazın bütününden kendinden mahrumdur demek değil onun için işte bizim derslerimizin başında da vardır ya iki rekat miraç namazıdır gayet budur aslında Cenab-ı Hak cümlemize bu hakikatleri gerçekleriyle idrak ettirsin ve onlardan eylesin inşallah. Böylece bu sohbetimizde ve Risale-i Gazze'yi de bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak cümlemize bu hakikatleri yaşayanlardan eylesin inşallah.